Dijital Kültür Makalleri 28 Dijital İstisna Yönetimi Kalitenin birinci kuralı hizmeti standartize etmek olsa gerek. Bu sayede hizmetin belli bir kalite standartının altına inmeyeceği güvence altına alınmış olur. Hizmeti alan kişi veya kurum sayısı arttıkça hizmeti aynı kalitede vermek önemli bir sorun haline gelir. Teknoloji burada imdadı yetişir. Örneğin çağrı merkezlerinde hizmet sunan personelin önündeki ekrana sabit metinler yansıtılır. Görevli hangi aşamada ne tür cevap vermesi gerektiği üzerinde düşünmez. Karşısındaki metni okur. Müşterinin seçimine göre bir sonraki, önceden belirlenmiş metne ulaşır. Bu türden bir standartlaşma veya yekne saklaşma başka yerlerde de karşımıza çıkar. 100 metre koşucusu atletin yarışı kaç adımda bitirmesi, yüzücünün kaç kulak atması... Hep belirlidir. Atlet veya yüzücü için eylem anında eylemi düşünmeye ayrılan zaman ortadan kaldırılmıştır. Beyin var gücüyle eylemi gerçekleşmeye odaklanır. Bir, so bir sonraki adımı kulacığa at. Teknolojinin bu yekne saklaştırması giderek yaygınlaşıyor. Sadece öncüler değil takipçiler de benzer kalite standartlarına uyum sağladı sağlıyor. Hizmetin temeli standartlaştığında bu kez rekabet avantajı başka alanlarda aranır hale gelecek. Bu alanlar henüz yeni yeni keşfediliyor. Bunlardan bir tanesi de istisna yönetimidir. Yazılımcılar istisna yönetimi olgusuna baştan beri aşinadır. Ancak hizmet sektöründe bu konu yeni yeni yaygınlaşmakta. Şimdiye dek istisna yönetimi patronun üst düzey yöneticinin veya onun yönlendirdiği bir arkadaşının sorununu halletmekle sınırlıydı. Standart hizmette bir sorun çıktığında bu sorunu artık herkes için en hızlı ve kaliteli bir şekilde çözmek kavuşturacak refleksi göstermek önem kazanıyor. Bu alanda yüksek performans gösteren firmalar öne geçecek. Eylül ayı içinde web sitesi üzerinden bir mas periş verdim. Web sitesi teslim tarihi olarak 18 gün sonrasına gün verdi. Araya bayram gireceği için çok uzun gibi görünen bu süreyi makul karşıladım. Kargonun yola çıkma günü geldiğinde web sitesindeki sipariş takip ekranında birkaç satır arayla iki farklı açıklama yazıyordu. Birinde siparişin yola çıkmasının beklendiği belirtilirken diğerinde siparişin yola çıktığı ifade ediliyordu. Çağrı merkezinin tek yapabildiği benimle girdiği diyaloğu bir şikayet haline getirip süreç başlatmaktan ibaretti. Benim sipariş takip ekranında gördüğüm çelişkili ifadeyi görememek dahil ekstra hiçbir bilgi veremedi. Web sitesinin sosyal medyadaki kontaktı ile iletişim kurdum. Belli ki sosyal medyaya aşırı önem verilmekte. Süreç bir anda hızlandı. Orijinal kargo talihinden 3 gün sonra siparişin statüsü kargo sürecine başladığını gösteriyordu. Ardından 3 gün daha geçti. Gelen giden bir şey olmayınca bu kez kargo firmasıyla irtibata geçtim. Firma kendilerine böyle bir kargonun teslim edilmemiş olduğunu bildirdi. Yani çağrı merkezinden nafile çabalar... Ee, sosyal medyadan iletişim, çözüm, kargo yola çıktı ve sipariş girdikten 26 gün, söz verilen günden 8 gün sonra teslim edildi. Tüm bu süreçteki temel sıkıntı bir istisna ortaya çıktığında malı üreten firmanın zamanında teslim etmemesi, bunu tespit eden ve ona göre süreci yeniden şekillendiren, müşteriyle etkileşim kuran bir istisna yönetiminin olmamasıydı. Bu dönemde şunu çıkardım. Firmanın derdi müşteri memnuniyeti, malı zamanında teslim etmek vesaire değil. Sosyal medyada laf yememek.